Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdelellahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfisina ve seyyiati men yehdillellahu fela mudillele ve men yudlil fela ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu Emma ba'd feinna estafa al kitabullah ve hayral hadi hüdü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'â ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr Tahtadaki cümleleri yazın bir taraftan. Arapça dersinde İbrahim Aleyhisselam'ın nasihati bölümünün sonlarındayız. Son cümlelerini işleyeceğiz. Burada bugün işleyeceğimiz ilk cümle veli eyyi şeyin Tada ulihat leht taam ve şarap ifadesi. Li harfi cerri bir şey için manasını veriyor demiştik alaiküm selamlar Yani mesela li ahmede ahmed e, Ahmet için veya ahmedin ahmede ait bu manaları verir. Eyu eyu kelimesi hangi demek? Eyu hangi demek? Burada li harfi cer olduğu için li-eyyi diye e, harekesi esri olmuş. Veli-eyyi. Veli-eyyi. şetlerin altında olduğu zaman esri olur. Şeyin şey kelimesi aynı Türkçe'de kullandığımız gibi şey demek. li eyyi şeyin yani hangi şey için demek. Bunu kısaca biz burada yani mana aktaracağımız için ni için diyebiliriz. Ali Kürşadan varım için yani aslı hangi şey için? Veli eyi şeyin. Teda'u, teda'u kelimesinin aslı kökü wada'adır. Vav, dat ve ayin harfleri wada'a koymak demek. Hatta tevazu kelimesi de bu kökten gelir. Tevazu, alçalmak, alçak gönüllülük. Yani tevazu bildiğimiz. Yani nefsini indirmek, aşağılara koymak manasında. Burada tedau, e, vada kelimesi, muzara tarifi olan. T'yi aldığından dolayı ve fiilin aslı illetli bir fiil olduğundan, yani vav, ya, elif ile e, elif, bulunduran, bu üç harfi bulunduran harf şeylere, kelimelere illetli kelime diyoruz. İlletli fiil diyoruz. Bu illetli olduğu için vav düşmüş tada'u şekline gelmiş. T muzaraat harfi yani sen koydun. Tada'u vada'a koymak yada'u koyuyor o koyuyor. Tada'u sen koyuyorsun. Mesela sema İşitmek. Tesme u sen iş diyoruz. Yesme u o iş diyor. Yani buradaki t muzara tarifidir fiilin kökünden değildir. Veli eyi şeyin tedau. Hangi şey için koyuyorsun? Vadaa koymak. Niçin koyuyoruz? Leha yani leha burada zamir şeye ait, putlara ait, daha önceki cümlelerden yani geçtiğimiz derslerde gördüğümüz gibi, başına asıldı ve inne hazihil asname la tedarru ve la tenfe'u yani muhakkak ki bu putlar zarar veya fayda veremezler diye geçmişti. O putlara istinaden, zamir olarak onu göstererek, tedauleha yani o putlar için neden koyuyorsun? etteame ve şerabe Ta'am yiyecek, şerab içecek. Burada neden hareke üstün oldu ta'ame, şerabe derken? Mef'ul. Mef'ul. Evet. Mef'ul olduğundan dolayı, yani hangi fiilin mef'ulü? Tedav'ul. Tadau yani koymak fiilinin mef'ulü. ne koyulmuş demek ki yiyecek ve içecek konulmuş kim koyuyor muhatabı yani babası hangi şey için onlara yani putlara yiyecek ve içecek koyuyoruz veli eyi şeyin hangi şey için ni için yani ni tadau sen koyuyorsun leha putlar için putlara ettaame wa sharabe yiyecek ve içecekleri onlara Onların önüne niçin koyuyorsun? Bu cümle yazıldı mı? Altında Ve inne hazihil asname Ve inne hafihil asname Bunların hepsinin de manasını daha önce verdik. Ve inne hazihi asname sanem kelimesinin çoğuluydu. Asnam elif lamlı el asname. Ya ebi ey babacığım. Ya ebi la ta'kulu ve la tashrabu. Ve inne hazihi'l asname muqakkibu putlar. Hazihi bu. Neden hazihi dedik? Cansızların çoğulu olduğu için. Dişidir. O yüzden hazihi, haza demedik de hazihi dedik. Ve inne hazihil asname. Harekemiz burada neden üstün oldu? Asname derken innenin ismi olduğu için. Yani inne nasbedatı demiştik. Kendisinden sonra gelen ismi son harekesini üstünlü yapar. Burada kendisinden sonra bir isim gelmemiş, işaret sıfatı gelmiş, Hazihi gelmiş. Fakat onun işaret ettiği isim yani ilk isim el asnam kelimesi hemen hareketsine oldu. Inne hazihil asname. Şöyle de olabilirdi. Innel asname. Bu da olabilirdi. Sadece araya işaret sıfat girmiş. Bu putlar. Şu putlar veya. Ya ebi, ey babacığım. Burada muhatabına e, hitabı giriyor. Ya ebi, la tekulu. Neydi te'kulu? Yiyemiyormuş. Evet, ekele fiilinin muzaharatı bu da. Fakat burada mesela te'kulu sen yiyorsun manasına gelir aslında. Evet. La te'kulu fakat burada e, muhatabına seslenmiyor. Yani babasına seslenmiyor, sen yemiyorsun demiyor da. Buradaki T olmasının sebebi dişi olduğundan dolayı. Yani fiilin sahibi dişi olduğundan dolayı. Fiilin sahibi cansızların çoğu dişi sayılıyor demiştik. Cansızların çoğu dişi olduğundan dolayı fiilin sahibi de al asnaam kelimesi olduğundan dolayı putlara izafetin tek kulu yemiyor. Normalde ye kulu yemiyor demek. şey yiyor demek. La kulu yemiyor. La ye kulu yemiyor. Erkekte kullanacağımız zaman la ye'kulu. Dişide kullanacağımız zaman la te'kulu. Yani bunu e, cümlenin akışından anlıyorsunuz. Cümlenin akışını yanlış anlayan birisi şöyle mana verebilir. Ve inne havhil asname. Muhakkak ki bu putlar, ya ebi, ey babacığım, yemiyorsun ve Ve içmiyorsun. Yani cümlenin yapısıyla uymayacağı için yani burada putlar fail olarak verildiğinden ötürü hemen biz buradaki te'kulünün muhataba sesleniş değil de gayip yani hazır olmayan birisinin fiili olduğunu anlıyoruz. La te'kulu yemiyorlar. Ve la teşrabu içmiyorlar. Muhakkak ki bu putlar ey babacığım yemez ve içmezler. Şerabe içmek Şarap içecek. Şarap. Evet, şarap içecek demek yani. İbrahim Aleyhisselam babasına bunu söylemiş. Ve kane azru Azar İbrahim babası olarak geçiyor burada. Ve azru özel isim. Yagdabu ve la Yagda bu, Öfkelenmek. Kadap, gazap deriz hani, gazap. Yagda bu. Ve kane Azeru, yagda bu. Kızıyordu. Azer, kızıyordu. Öfkeleniyordu. Vela yefhemu. Anlamıyordu. Anlam veremiyordu, anlamıyordu. anlamıyordu. Fehme, anlamak. Mefhum kelimesi kavram demektir. Yani fehim, fehmetmek, kavramak, anlamak demek. Mefhum da buradan gelme, kavram denir buna. Veya anlam da denilebilir. Mefhum kelimesine. Aslı fehmedir. Fehmetmek, anlamak. La yefhemu, yani Azer anlamıyordu. La, e, olumsuz edatıyla birlikte Yani baştan alırsak cümleyi iki cümleyi. Ve ey şeyin tada ulaha ettaame veshrabe <gülüyor> ni için onlara yiyecek ve içecek koyuyorsun. Yani putların önüne ni için yiyecek ve içecek koyuyorsun. Ve inne halvehil asname ya abi la tekulu ve la teşrabu. Ey babacığım, Muhakkak ki bu putlar yemez ve içmezler. Yemeyen ve içmeyen bu putların önüne niçin yiyecek koyuyorsun? Ve kane Azeru yağda buvelayefem. Azerde buna öfkeleniyor ve anlamıyordu. Niye anlamıyor? Çünkü e, alışa geldiği, yetiştiği toplum putlara tapan ve bir ibadet seremonisi gerçekleştirmek için putların önüne ya halbuki yemediğini içmediğini kendileri görüyor. Fakat toplumun gelenek yaptığı, adet yaptığı bir ibadet ayinini gerçekleştirmek için bunu yapıyor. Ve birisinin de çıkıp bunlara itiraz etmesine anlam veremiyor. Yani bunu herkes yapıyor. Bu niye acaba itiraz ediyor diye anlam veremiyor. Burası yazılı mı? Üst taraf. Üst taraf herhalde tamam. ve evet. kâne İbrahim'u yensahu li kavmihi ve kâne nâsu yegdabûne ve lâ yefhamûne bu e, gadabe ve feheme fiilleri burada bakın çoğul haline geçti ve kâne İbrahim'u İbrahim aleyhisselâm yensahu yensahu neydi? Nasihat. Yani nasaha nusf, samimiyet kökünden gelir. Samimi bir şekilde nasihat. Yensahu, fiilin sahibi İbrahim aleyhisselam olduğu için yensahu, o nasihat ediyordu. Yani İbrahim aleyhisselam nasihat ediyordu. Yensahu, nasaha yensahu, nushan. Yensahu, nasihat ediyordu. Li kavmihi, li harficer demiştik. Kavmi için, kavmine. Bu li harfi cerrinden dolayı ne oldu? Kavm kelimesi esre. Likavmi hi. Zamiri de he oldu. Kavmine, kendi kavmine nasihat ediyordu. Vekanennasu. Yani kavmindeki insanlar. Yagdabune. Öfkeleniyorlar, kızıyorlar. Vela yefhemune. Ve kavramıyorlar, anlamıyorlardı. Burada anlamak. Anlamıyorlardı. İbrahim Aleyhisselam'ın bu şekilde itiraz etmesini Anlamıyor, anlam veremiyorlardı. Kavim, kavim, topluluk demek. Li kavmihi, kendi kavmine, yani nasihat ediyordu. Ediyor, kâne du, ekini veriyor. Kâne idi. Nasihat ediyor, du. Li kavmihi, kavmi için, kavmine. Ve kâne nasu, bakın burada da fiilin sahibi. Çoğu insanlar, insanlar canlı varlıklar olduğu için çoğulu erkek. O yüzden yağda bu bu ne değil de yağda bu ne. Demek ki fiilimiz çoğul olduğu zaman wa ve nun eki alıyor. U ne, erkeklerde. Yağda bu ne? <gülüyor> Öfkeleniyorlar. Gadabe. Kâne Azero yagda bu ve kâne Azero yagda bu Azel öfkeleniyordu ve kâne Nasu yagda bu ne insanlar öfkeleniyorlardı ve laif hamu Azel anlamıyordu ve kâne Nasu laif hamu insanlar anlamıyorlardı Evet buradaki u ne v ve nun harfleri onun çoğun bir e, zamire ait olduğuna işaret. İbrahim burada fail olduğu için fail ötre zaten o ötre failin fiili de ötre yensahu li kavmihi ayrıca kânenin de e, özelliği Arapça cümlelerde inne innenin tam tersi edat olarak kâne ismini ref haberini Nasbederdi. ederdi. İnne ise ismini nasbeder Yani üstünler, son hareketini üstün yapar. Haberini ref eder. Yani cümle bu şekilde gelir. Burası aşağı taraf yazıldı mıydı? rus Son bir cümlemiz daha var Bugünler için. Qale dedik. İbera صالي ابراهيم أنا اكسيرو أنا اكسيرو وهذا البقره هي مو na me iba bebe Ve hine izin Ve hine Evet, şurada bir yazım hatası yaptık Ve hine <gülüyor> diş açacaktık Şöyle ne e şey hep hemen nasıl buraya iyi bir tahta lazım ya hemen nasuh. Astaghfirullah. Şöyle hemen nasıl? Evet. Kale İbrahimu. İbrahim dedi ki Kale kavul, kavele kav, vav ve lam. Kökünden söylemek, söz. Kale dedi ki Kale İbrahimu. İbrahim dedi ki Bene eksiru ben kırarım. Kesere kırmak demek. Kesera kırmak demek. İnkisar kırgınlık demek. Kesera ise çok demek. Çoğalmak demek. Kesera peltekse ile olduğu zaman çok. Kesir çok. Çok çok. Ama kesera kırmak demek. Sin ile olduğu zaman kırmak demek. Eksiru ben kırarım kıracağım. Ben kıracağım. El asname. Neyi kıracakmış? Putları kıracakmış. İza zeheben nasu. Zehebe gitmek demek. Zeheb altın demek. Ama fiil olduğu zaman. Yani zeheb e, isimdir. Zehebe fiildir. İza zeheben nasu. İnsanlar gittikleri zaman. İza ki bu. he İza geniş zaman e, edatoda. İza yaptıkları zaman, gittikleri zaman, ettikleri zaman yani yaptıklarında, gittiklerinde bu bu şekilde manalar verir. Zeheben nasu yani buradaki zehebe e, bakın sanki tekil bir fiil. Arapçada cümle yapılarında e, fiil tekil bile olsa Fa'il çoğulsa o çoğul manalandırır. Yani insanlar gittiğinde demiyoruz da insanlar gittiklerinde. İza ve hebe nasu insanlar gittiklerinde. İşte o zaman kıracak yani. Ve heine izin işte o zaman demek. İşte o zaman ve heine izin lan demek. İzin işte o anda. Heine i̇şte izin o zaman. İşte o zaman hemun nasu. işte o zaman insanlar anlarlar. Ben insanlar gittikleri zaman putları kıracağım. İşte o zaman insanlar anlayacaklar. Anlarlar. Yani şimdi beni anlamıyorlar. Söyleyince anlamıyorlar ama fiilen bunu gördüklerinde anlarlar. Böyle bir mana veriyor. Bir sonraki derste de İbrahim Aleyhisselam'ın putları kırması olayına geçeceğiz inşallah. Şimdi burada Evet, kâle fiil cümlesi Kale ile başlıyor. fiille ile başlıyor. Kâle İbrahim'u İbrahim dedi ki, ene, ene ben demek. Şuraya bir şedde koyarsan, inna yaparsan biz olur. Biz. Ama burada, ben diyoruz. Biz deseydik, bu sefer fiile de, biz manasına, yani bizim yaptığımızı gösteren Nun ekleyecektik. Neksi, neksiru, inna neksiru dememiz lazımdı. Fakat burada ene, eksiru, yani ben kıracağım, el asname putları kıracağım. İza zhebennaz, insanlar gittikleri zaman. Kırmak. Putlar. Vehebe gitmek enaz insanlar. Biz. İnna pekiştirme, pekiştirme olarak. Maklub ki biz, İnna biz. İza zaman, zaman yeni zamanı belirtir. Gel gittikleri zaman. İzlerde hebe gittiğinde, gittiği zaman ve hine izin bu bileşik kelimedir. İşte o zaman, işte o zaman yefhemun <gülüyor> su İşte o zaman insanlar anlarlar. Bakın burada da ne? Yok. O bir tanesi yanlış kalmış. Ve hine izin. Yefhemun nasu. Yefhemu anlıyor. Fakat ennasın fiili olduğu için, yani çoğulun fiili olduğu için, anlarlar. An, anlayacaklar. İki Onların ayrı kelime bitişik yazılıyor. Yani aslında iki ayrı kelimedir. yine iz. İzen. Ayrıca izen diye yazılır o zaman iz iz, Bak, iz ayrıdır, iza ayrıdır yani manaya kattığı şeyler farklıdır, iza geniştir iz sınırlamalıdır yani belli bir zamana sınırlar ama iza geniştir Mesela izgâle, izgâle dediğinde, izakale dediği zaman, yani ikisi arasında mane olarak fark var. İzgâle derse, dediği zaman, derse, dediği zaman bu manelere gelir. İzgâle dediğinde, sanki önceki bir zamana hapsetme var. Olmuş bitmiş bir şeye e, sınırlama var yani. Yefhemu, evet. Oradaki nasu insanları mı kastediyor yine? Evet. insanlar işte o zaman anlayacaklar. Burada da mesela yefhemun nas denmemiş de yefhemu nase denmiştir. Yani çoğul verilmemiştir fiil. Az önce söylediğimiz şeyden dolayı. Yani fiil tekil dahi olsa eğer faili çoğulsa biz mana olarak aktarırken çoğul aktaracağız. Anlarlar. İbrahimu yeksirul asname bir sonraki işleyeceğimiz başlık yani İbrahim putları kırıyor. Baştaki şeyler yazarken biraz anlamını yazamadığım şeyler. Ne mesela? Tedavu. Tedavu vadaa kelimesinden türemededir. Vadaa koymak demek. Koymak indirmek bu manelere gelir. Milletli bir fiil olduğu için vav wow, düşmüş muzara harfini alınca tedavu olmuştur. Tevda'u değil de tedavu. Vav wow, düşmüş aradan yani. Etteamu Etteame Etteame Yiyecek Etteamu yiyecek Eşşerabu içecek Burada ya ebi diye bir ifade geçti. Münada deniyor buna. Ya diye seslenme. Ya eyuha. Şimdi münada kendisinden sonra gelen harfi şeyi ismi eden edaplardandır. Fakat burada ya ebi kelimesi nasb olmaz çünkü ebi'nin kökü farklı. Ama bundan sonra bir isim gelirse mesela ya kelimesinden sonra bir isim gelirse sonunu üstünlü yapar. Mesela Ya Ahmed'u olmaz da Ya Ahmed'e. Ya Ebul Kasım olmaz, Ya Ebel Kasım. Ya Abdullah olmaz, Ya Abdallah olur. Çünkü Abdullah iki kelimeden oluşur. Önce Abd isim olarak gelir. Abdallah Abdallah olur. Ya Rasulullah mesela galattır. Ya Rasul Ya münadat olduğu için bu e, kendisinden sonra gelen ismi nasbeder. Rasul Allah. Bu mesela Rasulullah bileşik bir isim olduğundan, yani mudaf mudafınleyh olduğundan ilk önce Rasul kelimesini nasbeder. Ya Rasulallah olur. Te sen yiyorsun demek. Burada zamir dişi olduğu için o yiyor, yemiyor. La kulu yemiyor. Yemez. Ya Şimdi İbrahim gibi gayrimunsarif kelimeler yani kurallarda farklılık gösterirler. O da esre alacağı yerde üstün alır. Yani gayrı kelimelerde böyle bir şey var. Bu bu. Çoğulları çoğulları e, musarif olan kelimeler var. Mesela Nebi kelimesi musarif'tir ama Enbiya onun çoğuludur. Gayrı Mesela e, bunlar esre gelecekleri yerde üstün alırlar. Yani. Yani İbrahim'e. Ya Ebi babacığım mı demek? Evet. Aslında Ya Eba. Mesela Ebu ismi kullanılacaksa, yani künye kullanılacaksa Ya Eba Muhammed mesela. Ee, Eba olur oradaki. Fakat burada nispet yası var. Yani kendi babası olduğunu belirtmek için nispet yası geliyor. Ebi, ey babacığım, ey babam. O yağdan dolayı burada üstün alamıyor. Değil mi? olsun. ya Tabii. Evet. İdi demek. Evet. Kane olduğu kane olduğu manasındadır. İdi. E, manasına gelir. Kâne ve kâne yekûlu söylüyordu, diyordu. Kâne, kâne yekûlu hakeza. Şöyle diyordu mesela. Geçmiş evet. zaman demek şey diyor. Evet. Yektabu şöyle yürüyorum. kâne diyor. Yektabu. Yektabu. ''Yagdabû'' tek kişinin fiili. ''Yagdabû'' ne? Çoğulun fiili. Neydi, ne? Öfkelenmek, kızmak, gazap etmek. O neydi? ''Yagdabû'' ne? Öfkelenmek. Bak üstte de yazmış. Öfke. ''Gadabe'' Altta o kadar farklı yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir kelime şey <gülüyor> yazmış. ''Feheme'' anlamak. ''Yefhemû'' anlıyor. ''Tefhemû'' anlıyorsun. Eksil, eksil, eksil. Efendim? Eksil, eksil. Ve inne hazihil asname O mu? Ve inne Ve inne ve inne, eksil, eksil. ve inne Ve muhakkak ki Tabi, inne eyle pekiştirme eyle edat pekiştirme edat Çok Muhakkak eyle. ki kesinlikle şüphesiz bu manalar verir cümlede eksil. inne Ve in dersen genellikle ve in şart olur eksil, eksil, eksil. El esne, o bilinen fıtlar olduğu için. Evet. Ellevi öyle kimdir? Nasıl? Ellevi. <gülüyor> Sıladır ellevi. Öyle kimdir? Ellevi yani, yani buna net bir mana veremezsin. Sıladır. Cümlelerin <gülüyor> içinde. Yani belli bir nida'nın arkasından veya bir isme mesela ''Ellezîne'' ''Onlar ki'' ''Ve hîn e izîn'' ''Ve izin ''Ve hîn e izîn'' işte o zaman'' ''Ve işte o zaman'' ''Hîn an'' demek, Biz zaman bu demek. Şey, bu kelimelerden cümle oluşturabilir miyiz? Oluşturabilirsiniz. Yani, yani. Deneyin bakalım, oluşturabilir musunuz? <gülüyor> Ben oluşur Hadi. Şey yani olur. Şey olur. Yani şu akışlara dikkat ederseniz oturtursunuz. Bak mesela önce fiili vermiş, sonra faili vermiş, ve sonra başta bir fiyle geçmiş. Dedi, yes. Hı. Hı. Ya, İlyas mı? Şey. İlyas. İlyas idi. İlyas idi. Keserada Keser, urolog. Yani, kes. kes, kes. Keser, Keser yek yek siru. Yek, yek, yek, yek, yek, yek, yek. yek Yani ya, o kırıyordu diyeceksen yek siru. Durmak durmaz, o zaten, He? Durmak başka bir şey. Var, mesela diyor o o kırmak Hayır, yani kırmak parçalamak demek. Aynı fiilen kırmak bu. Yani putları kırmaktan bahsederken mesela putları kırmaktan bahsediyor. Bildiğin kırmak, dağıtmak bundan bahsediyor. Mesela bir fiil için kırmak kelimesi başta ekle kınsan ha kalbini kırmak. Kalp kırılmasında da kesere kullanılır. Tabi. ya. Tabii. kalpleri kırık kimseler manasında. Evet. Mesela inkisar tabiri, mesela tasavvufta da kullanılır, inkisar yani hüzünlü olmak, kalbi yıkık, kalbi kırık olmak manasında kullanılır. Hani yerin tarafında böyle hani fiil, çiçek, insan için başka bir kelime, cansızlar için başka bir kelime, öyle Yani bu şekilde farklı olduğu yerler var tabii. Ama kesere yani bizim Türkçede kullanıldığı gibi kullanılıyor kırmak manasında. Onu cümle mi yapsınlar Sen nasıl konuşuyorsun? Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la, la ve estağfurke ve tûbileik.